Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur, mülk, melekut, her şey onun yeni kubetindedir. İstediği vakitte bir şeyin etti mi o şey kün der, istediğiceği hemen meydana gelir. Ona karşı kimse mukavemet edemez, inat gösteremez. Şiriki ve naziye yoktur. Birdir, zatta ehad, zatta vahittir. Bizim Rabbimizdir. Bizi yoktan var eden bir kadire su iken, ana rahminde, hayiz, kaneyle, kudret kurçası ile bizi tersim eden, bizi izeliği ışıkla koyan O'dur. Gene bizi öldürecek ve huzurunu alacak olan gene O'dur. Dünya O'nundur. Ahiret O'nun mal, mülk, her şey O'nundur. Sen ve ben de O'nunuz. Bize bütünden ve kereminden peygamberler göndermiştir. Bahusuz bizlere cümle peygamberlerin seyidi, efendisi olan ve bu alemin yaratılmasına sebep olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Ahlamı eskimeyecek olan daima genç ve dinç bunlar Kur'an-ı e bize hitap etmiştir. Bize itifak buyurmuştur. Bize salat etmiştir. Hüvellezi yusralli aleyküm. Mısra'yı söylüyor. Ya eyyühellezine aminu ayetiyle bizleri taldip etmiş, bizleri nidayı keramat ile yükseltmiştir, yükseltmiştir. Beni İsrail'e ey toprak onları, ey su oğulları diye hitap ettiği halde, onların nebilerine ya Musa, ya İsa, ya Davut, ya Süleyman diye hitap ettiği halde Cenab-ı Peygamber bizim Peygamberimiz ve Allah'ın mahbubu olan Habibine hiç Ya Muhammed'le hitap etmemiştir. Ya eyyühe resul, ya eyyühe Nabi, ya eyyühe müddessir, ya eyyühe müzzemmil diye Peygamberimiz sıfatlarıyla Peygamberimiz hitap etmiş ve tazim etmiştir. Hı -hı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tazim etmemizi bize emir, ferman buyurmuştur. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i i Muhterem, mefhar Beni Adım olan Muhammed <gülüyor> Aleykis Vesselam, Habibin Allah'tan aldığı, Habibinden, mahrumundan aldığı emri de şunu bildirmiş. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız temale girmez. Çünkü Resulullah'ı Allah sevmiştir ve kendi esmasını Resulüne takdim etmiştir. O isimle peygamberini isimlendirmiştir. Allah'ın bir ismi de Muhammed'dir. Gene Cenab-ı Hak kendi esmasından Rahim, Rauf, Aziz esmalarını peygamberine vermiştir. Ve Nur ismini vermiştir. Ki Allah'ın bunlar isimleridir yani. Cenab-ı Hakk'ın esmanın ünlasındandır. Onun biz çok kutlu bir ümmetiz. İnsanların ve kainatın en kısa zamanında bizler geldik, en yüce makamatı bizler işgal edeceğiz. Cennete bizim peygamberimizin evvel hiçbir peygamber giremez. Cennatü aliyata kavm Muhammedden evvel hiçbir kavm vasıl olmaz. Beni İsrail'de bir adam günahişlerse, İntihar etmekle mükellefiydi. Beni İsrail'le. Bize Allah tövbeyi vermiştir. Denizlerin dalgası ve zerratı, kum zerratı kadar. günaha olsa bir kimsenin Cenab-ı Hakk'a irtica etse Allah okul kulunu affeder. Çünkü Bende-i Muhammed olduğundan ötürü. Çünkü Peygamberini sever. Ve <gülüyor> Cennet, cehennem, arş, Kürsi, Semavat, ar, Kabe, Beytil Mahur, Siddetil Münteha, Bürat, Huri, Gılman, Cennetin derecatı, Cehennemin derekatı, Habibi Muhammed örbetine halkı olmuştur. Habibini sevenleri ve Habibini iman edenleri cennetine alacağını, onlara idarını göstereceğini Allah vaat etmiştir. Allah vaadinden dönmez yani söz vermiştir. Sözünden Allah dönmez. Vaidinden döner, vadinden dönmez Cenab-ı Hak Celle ve Dekkades Hazretleri. Gene Habibi Muhammed'ine ihale edenleri, onun dinini ihale edenleri, ona iman etmeyenleri de derekat cehenneme koyacağını vaid buyurmuştur. Şimdi Cenab-ı Hak bize kitab-ı keriminde okumuş olduğum ayet ve inatta sizi bu mertebeye yücelttim. Sizi kendime kul, habibime ümmet eyledim, kitab-ı kerimim ile seyyâhî velle zînâ âmin üyüce eyledim. Öyleyse ey müminler bu şerefi kaçırmayınız. Bu şerefi kirletmeyiniz. Günah ile, isyan ile misyan ile hem nefislerinizi cehennem ateşinden hem de evladu ı Nâr-ı ateşten kovuyorsunuz diyor Cenab-ı Allah Celle ve Tekaddes Hazretleri. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde küllüküm râin ve küllüküm mes'ulun âmâyedihî Yani hepiniz birer çobansınız, her çoban kendi sürüsünden mes'uldur diyor. Yani hane sahipleri, Babalar evladu ayalimizin dininden, imanından, ifletinden, rızından, ilminden, sanatından hepsinden meşgulsunuz. Zaten yine Cenab-ı Hak kıyafetin şiddet ve dehşetini şöylece beyan ediyor. Aklı başında olanlara, gözünde ibret bulunanlara, Kitab-ı Kerim'i dinleyip de iman nurunu kalbine koyanlara. Ya'mı yapurül merhumin ahı ve ümmi ve ebîhi ve sahîmeti ve Manası denizden bir katır işlemsel bir zarara kıyamet gününde huzurullah da huzurlu izlete kardeş kardeşten anne evlattan baba baba evlattan evlat babadan kaçacaktır. Firar edecektir. Nereye? acılacak yer yok. Bunun sebebi de hak yolu gösterilmeyen evlat. Muhammed'i yetiştirmeyen yavru babasından davacı olacaktır. Allah yoluna davet edilmeyen hanım, aile, kocasından davacı olacaktır. Yarabbi beni bunun emri altına vermiştin. Bana emretseydi, bana din İslam'ın ahkamını tedbik eder, bana namaz kıldırır, oruç tutturur, beni haramdan sakındırırdı. Bu böyle yapmadı. Bana masa hazırlattırdı. Bana içki sofraya koydurdu. İçki sofrasına bana hizmet ettirdi. Namazıma mani oldu. Benim iffet rızmaya kaltı etti. Öyleyse ben suçu hak ettim. Mümin olmak dolayısıyla. Fakat bana vereceğin azabın ikisini kova ver diyecek. Gene evlat. Ya Rabbi beni alemi ulvi'den aldı babam. şehvetinden dolayı beni bu süflü dünya alemine getirdi. Sonra <gülüyor> beni kaptı koyverdi bıraktı. Ne bana Kur'an'ı. Ne imanı talim etti, ne Hazreti Resul'un muhabbetini, ne ehliyet aşkını, ne Eshab-i kiram zevkini, ne evliya Allah'a olan itaatın şevkini bana verdi. Hayvanlar bile kendi yavrularına dünya hayatını talim ederken, dostunu düşmanını talim ederken, avını nasıl tutacak, düşmanını nasıl sakınacak, düşmanını nasıl mücadele edecek? Hayvanlar kendi bunu talim ederler. Öyle yaparken bu, babam denilen bu adam beni getirdi, bu âlim-ü bıraktı, benim terbiyemle meşgul olmadı, beni kaldırdı attı sokağa. Şimdi ben bir suç irtikâf ettim. Bin suç irtikâf ettim ama bu bin suçu irtikâfımın iki baba ver diyecekti. Ayet-i Celîle okuduk, firar edilecek Onun için Herimiz birer sobanız. Her çoban kendi ailesinden, kendi evladu ayalinden mesuldür. için Allah yoluna. Bu cehennem azabı iki türüdür. Geçen hafta size dünyadaki ön azabı anlattım. Dine sahip olmazsa, dinine sahip olmazsa, dinine sahip olmazsa, dinine sahip olmazsa, donuna sahip olmazsa, denine sahip olmazsa, An Ananına sahip olmazsan sana cehennem azabı burada tattırır. Geçen hafta söyledim size. Anlattım. Kâfir tattırır sana. Anlıçın okumak lazım. Okumakla kalmayıp dini İslam'a sarılmak lazım. Çünkü dini İslam bir misali bir ip gibidir. Bir ucu Allah'ın yedi kudretinde bir ucu dünyaya bırakılmıştır. Her kim bir dini İslam'a sarılırsa muhakkak Allah rızasını erer. Ve cennete girer. Ve cemalullah'a erer. Ve cennetin zevki sefasına dalar. O ipi terk edenler muhakkak naivallanırlar. Allah'a giden yol o kadar çok ki insanların idraki ve rakamları saymaz mı bu, bu, bu yolun sayısını. Ama ancak Resulullah'ın kapısı açıklanmıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kapıdan giren hak rızasını erecek. Onun için Dine sahip ol. Senin iki cihanda azizen dinindir. Sıkıntıya geldiğin vakitte Allah'a de. Refaha çıktığın vakitte zikrullahı terkeyle, fakir olduğu olduğun vakitte Cenab-ı Hakk'a ibadet kıl. Enne dünya meta'a girdiğini Allah'a isyan eyle. Bunlar İslam sıfatları değildir. Müslümanların ahlakı değildir. Müslüman sıfatı hiç değildir. İman sıfatı hiç değildir. Darda var da, dağda var da, daima Allah'ta. Dilin Allah'ı zikreylesin. Gönlün hakka iman eylesin. Aynen. Gönlünde Allah aşkı, Allah muhabbeti, Allah sevgisi. Allah Resulü'ne sevgi bulunsun ki can da aziz olasın. Bütün dünya, sen, bütün dünya senin olsa bir gün elinden çıkacaktır. En büyük kolis Aklı başında olanlar için ölümdür. Ondan daha güzel ruhayız olmaz. Hatta en nihayetinde kişi ölür de onu kürsü musallaha çıkarırlar. Yani cenazeyi koydukları kürsü var, şey var ya yunusallah onun ismi kürsüdür. Kürsü yunusallah. Varısın diye mev meyitle mevda Ama duyana, <gülüyor> görene, körene. Kürsüyü musallaya çıkar mevtağa, der ki dün ben sizin gibiydim. Yarın siz benim gibi olacaksınız. Sizin de balınız, mülkünüz, evladınız, ayağiniz hepsi yetim kalacak. Dünya ve Tanrı'ndan hiçbir şey ahlede götüremeyeceksin. Ancak vada halini götüreceksin, evet. yahu sevabını götüreceksin. Bak benim halimi görür nice padişahlar ölümün tadını taktılar, nice nevrutlar... Allah'ın hışmıyla ölümü pek acı buldular. Nice ölümden kaçanlar ölüm onları burçlara girdiği halde kaldığı buldu. Doktorlar etitma aciz kaldı. Aldı onu bu alimli şehadetten Ali Bey gayba götürdü. Biz ondan firar ediyoruz, o bizi kovalıyor. Ama iki türlü gelmesi var bu işin. E haberim sultanım efendim. Birisi melekül melek gelir yanına seyirip merhaba der. Kimsin dersin? Aşkı maşrua götüreceğim. Salihi, Habibi, sevgili Muhammed'e ne seni takdim edeceğim der. Bir ruhu kabzı böyle kabz etmek ruhu kabz etmek var. Bir derinde, elinde efendim azap aletiyle gelmesi var. Bana kelmetin. Elbet rezzalimun fi jamratil mabdi adrebunu vucuha ve adbaruhum Habib Muhammed bize hitap yani peygamberimize hitap burada bize hitap eğer sen zalimleri ürken görsen neler çekiyorlar bir öyle gelmek var bu gelici sana da bana gelecek ne hazırlığın var soruyorum mezarımı hazırladım ahmak mezar hazırlayacağına kendini mezara hazırla hani amani salihatın nerededir ne yaptın? hesaba çektin mi? Allah resulü mahlulu kibriya hâsîn-i mukâminen-dûhâsebe buyuruyor Allah seni hesaba çekmedi? sen kendine hesap soracaktı. Hazreti Ömer hatta radiyallahu anh hazretleri Hafsa bir defa kendisine hesaba çekerdi ve çok zaman hasta olmuştur, rahatsız olmuştur. İyilikten de şerden ne yaptın be? Böyle bir şey yaptığın yok. Gülüyorsun, yakında karanlık toprak altında yani kabirde çok ağlayacaksın. Cennette cennete gireceğin eline senet mi aldın? Cehennemden kurtulduğuna elde beratını var yoksa? İmanla göçeceğine elinde bir senedin mi var? Soruyorum. İçki, hışkı, fuhşiyat, kötülük, Allah nimetleri ihsan'a inayet etmiyormuş. Bunları geldiğine verip seni Allah'ın ihsan edeceği yerde bunları vererek yerine cehennem ateşi alarak sırtına yükleniyorsun nana gitmek için. Cehennemde ateş yok. Herkes ateşini buradan götürüyor. Behir'le karşılaştılar Harun Reşit, Behir'le sordu. Nereden geliyorsun? Cehennemden. ''Niye gittin ya Behrül cehenneme ateş almaya?'' dedi. ''Fakat bulamadım.'' dedi. ''Nasıl olur cehennemde ateş dolu değil mi?'' Ben de öyle söyledim. ''Malik dedi ki, burası boştur. Herkes cehennem ateşini dünyadan buraya getirir.'' dedi. ''Bir yumurta çalanla bir milyon çalan ikisi ileriye girerse Allah'ın adaleti nerede olur?'' soruyorum sana. Bir yumurta çalan bu da ateş götürecek cehenneme, bir milyon çalan bir milyonluk ateş götürecek. Hala uyanmayacak mısın? Muhammed'e sarılmayan hafı mısın? Onun sünnetine, onun dinine, onun getirdiği şeriatına hürmet etmeyecek misin? Onun alimlerine, onun velilerine, onun eshabına, onun ehliyetine muhabbet etmeyecek misin? Etmedikçe rezil oldunuz, sefil oldunuz işte. Seferetimiz bu. Abay-ı Allah Resulü için hürmet ederlerdi, Allah onları şarkı galibi onların emrine verdi. Sen şimdiki papazdan korkuyorsun. Bir çavuş, bir çavuş Macaristan kralının tacını giydirdi. Senin bir çavuşun, askeri çavuşun. Açın tarihi görüp uydurmuyorum ya. Yani. Şimdi bakıyorsun, senin karşısına en yüksek adamının karşısına bakıyorsun, bir artist çıkıyor, ondan Ne hoş ediyorsun. Ne oldu yani? Ne, ne kaybettin Muhammed'den sadallahu aleyhi ve sellem? Buna imandan, Resulullah'ın dinine ihanetmekten ne kazandın yani? İşte dün, işte dün... Silahımız yoktu, topumuz, tüfeğimiz yoktu, düşman her taraftan saldırmıştı. Allah dedin, Muhammed Mustafa abimi, velilere saldırdın, sancağı ki şerifi çıkardın, düşmanı açtın denize. Sonra neden, Niç, niçin yani neden, ne, ne zarar gördün yani din İslam'da, sana bana soruyorum demiş, hitap ediyorum sana. Ne zararı var yani senin İslam'da, Aa. Sen aziz etmedin mi? Sen göçebede değil miydin? Seni aziz kılmadı mı? Şarkı mı senin emrine vermedi mi? Bir adam din-i İslam'a yani Allah'a Allah'a karşı isyan etmekle kafir olmaz bizim, bizim mezhebimizde. Yani irk ya bu maasi değildi. Ama zelil olur. Dini İslam'a kim sarılırsa aziz olur. Çünkü Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın nuruyla aziz olur o. Allah'ın nuruyla aziz olur o. Sende ibadet yok, taat yok, kabahat çok, hiçbir gün günahına nedabet yok, ağlamıyorum diyorsun. Günahına ağlamıyorsan niye ağlamıyorum diye ağla? Çünkü Allah diyor ki, katı kalplere kaset kulubu Onların kalpleri taştan daha katıdır diyor. Taş Allah korkacak çatlar ağlar, suç karışırsından da kalpleri taş gibi olan imansızların gözünden bir katı yaş çıkmaz. Ağlayana güler. Çamurda bulana bir tekne daha uğurur. Ben iyiyim o yemesin der. Ben oturayım o oturmasın der. El alemin iffetine, örezine, dinine, malına, namusuna göz diker. İmansız kalp çünkü. Sizce cennete çağırıyoruz. Allah çağırıyor cennete. Ve sari ilahı magfretin min rabbiküm ve cennetin ardu. Koşun magfrette. Üç aylar geliyor. Tövbe, istiğifade et. Ibaret. İbadete başla. İbadetine mağur olma sakın ha. Allah'ın ardı ve seması Hazini ilahi İlahi ibadetle doldurun, nice abidler, zahitler gelmiştir. Senin ibadetlere mağlub olma. Allah'a ibadet kıl yalnız. Kulluğunu yap, aziz olmak istiyorsan eğer. Allah rahmet kapılar açıldı, her gece münadilerin lina ediyor. Arkasında felaket haberlerini veriyor. Ey naim olan uyuyanlar! Kalkınız! Benden isteyeceğinizi isteyiniz, vereyim! Tövbe dedin, tövbesini kabul ederim. Dünya isteyene dünya, ahiret isteyene ahiret veririm. Ey uyuyanlar, çok uyuyacaksınız, binler lisede uyuyacaksınız sonra toprak altında. O uykum çaktırıp çarpmadan kalkın, benim huzuruma gelin, gelin sizde konuşalım. Beni zikrederseniz ben sizi zikrederim, benden istediğinizi ben siz mahrum etmem. Allah, yeni kapımdan borç vermem diyor Allah. Bazı ne söylüyorsun? Gencim diyor. Biraz daha şey, evladım genç ihtiyara bakmıyor acele. Burası bir misafirhanedir. Şu caniye geldin, bir saat burada kalacaksın, sonra çıkıp buradan geleceğin gibi dünya aleminde. Bu aleme yeni adam 50 sen sene oturur sonra çıkar gider. Allah sana vazifeni belirmiş. Estaizu ilah ve vahalakü jinnah vel insa illa liyabülü <gülüyor> illa biz cinlere ve insanları beni bilip bana ibadet halk halkettim diyor. Allah senin vazifen hakka ibadettir. Allah'ın emirlerine imtisal nehirlerine kaçırmaktır. Allah'ın emirlerinden yasarlayacaksın yani yapacaksın. Mehirleri evet. yapmayacaksın. Allah yapma dediğin yapma sakın ha. Gerek olsun böyle ki. Günahın büyük küçüğü olmaz. İsyan isyandır. Günahın bu küçük günah bu büyük diye ayırma böyle. İsyan isyandır. Küçük günahta küçük cezae yarış. Üç gün hapsolursun. Büyük günahta üç bin gün hapsolursun. Yoksa isyan isyandır. Onun için akşam sabah tövbe istiğfar ediniz. Felaket <gülüyor> üzerimizde dolaşıyor. Haber veriyoruz, keramet değil. Tarihten aldığımız nur. İstiğfar görüyoruz. Felaketler üzerimizde dolaşıyor. Ekmekler, soğuklar, çöplenekelerine atılıyor. Biliyorsunuz ya bundan 30 sene mukaddem, ekmek için iffet satanlar oldu. Bunlar unutuldu, şimdi çatallara sığınıyor ekmekler, soğuklara atılıyor. Bu ekmekleri arayacağız sonra, felaket dolaşıyor başımızın üzerinde, tövbe istiğfar ediniz. Bu istiğfar ve böyle estağfurullah demek değil. Ağzından istiğfar, kalbinden nedamet ve gözünden yaş dökeceksin. Yoksa ağzında var, kalbin dört münafık olur oradan. Olmaz öyle şey. İstiğfar ediniz ve ibadet ve taata sarılınız ve Allah yoluna boyun veriniz. Allah önünde secde ediniz ki, Allah'a en yakın yer, kurbiyette secdedir. Sakın azin ha zinha, ben gencim ya ben memurum ya ben amirim diye aldınma makamına. Hiç kimseye makamı yar olmadı. En nihayette o cansı adamlar dikisiz gömleğe giyer, bir çıkışla bir çıkar bir daha geri dönmez, kabı kapısından içeri girer, Ondan sonra oradan sonra iki alem vardır. Ya nadir ya nurdur. Üçüncü bir alem yok. Yarın ehli olursun, yarın ehli olsun. Allah cenneti halkettir, cehennemi. İkisinde de halkını, halkını iyice halketti. Oraya onun ehlini halk eyledi. Aklını başına al. Tövbe istiğfar eyle. Gece gündüz tevhid et Cenab-ı Hakk. A'la ilahe illallah de. Hem lisanın söylesin bunu hem kalbin duysun, hak sevgisini, hak korkusunu, Aşk-ı Muhammed'in yitarsın ah, göğünün. Ve illa sana, seninle yara olacak bu duru ne apartmanını götürür, ne ne efendinin rüzgari götürürsün, ne kasanı, ne keseni. Devam beraber gidecektir. Belki onların vebali gidecektir. Afiyet Aleyhisselam. Üç aylar geliyor, tövbe istiğfar ediniz. Tövbe istiğfar edelim ve Cenab-ı Hakk'ın yoluna baş koyalım. İbadetler, ibadetleri çoğalsınlar. Ves vakit namaz kılan mümin kardeşlerimiz ki onlar bir mürüvvete ermiştir bir nimete ermiştir ki onlar ibadetleri çoğalsınlar, çoğaltsınlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. zikullahtır Manasını anlamasın dahi zikirdir Kur'an-ı Kerim'i okumak. İki, beş akıtlı mıhıklanan müminler namazları çoğaltsınlar. Namaz kılmayanlar namaza başlasınlar. Kalbim temiz, vücudum senin diye kendi kendini kandırma. İlk hesap yavgı kıyamette namazdandır. Salatın kolay giderse eğer namazını yiyiler hesabını... Diğerleri kolay gelecektir. Bu söz benim sözüm değildir. Resulullah'ın sözüdür. Allah Resulü buyurur ki namaz benim gözümün yonudur. Bu İslam bu İslam dininin direğidir diyor. Alametin imandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın namazını terkeyleme. Ve cemaate gidiniz, cemaate gidiniz camilere, cemaate gidiniz. Yaşlılar, ihyalar müstesna fakat kudreti olanlar bu da camiye gitmelidirler. Camiler bomboş. Sabah namazında Bayez Camisi'nin gelse imamlar meyzi namaz kılıyor. Burada 4,5 milyon Müslüman vardır İstanbul'da yani. Bu ne iştir bu? En kalabalıklı cami, Fatih Camii şerihi müminler tavafı başlanır. Ya üssaf olmakta. Benim küçüklüğümde orta kandil'e kadar yalnız sarıklı Efendiler gelirlerdi. Molla Efendi Şeyh Hoca Efendi'ler gelirlerdi. Ondan sonra Mollular gelirdi. Yani İstanbul'un vakit nüfusu 300, 325 bin kişiydi. Cuma namazında camiler dolardı. Şimdi 4,5 milyon diyor resmi olarak, bu 7 milyon var halk, camilerde cemaat yok. Camide cemaat sayılmaz bu. yer camiye cemaat olacak olursan, bu kadar camiden daha iki misini yapmak lazım gelir. Suatları alamaz halk. Ne namazdan ne kötülük gördüler anlamadık, Allah'tan ne bizi. nezara gördüler anlamadık. Bire Allah'tan korkulsuz. Hiç izanın, irfanın yok mu? Gözünün nurunu söndürürse hangi doktor gözüne nuru verirsin? Ya Allah senin aklın elinden alıştırmamın mümküne sahip olur musun? Pit limarhaneyi gör, nice sahiplerini akıldan mazu diyor, oraya atmışlar, kendilerine hacı tayin etmişler, ulaşıyorlar. kulaşıyorlar. Neyine güveniyorsun yani? Allah'tan korkmaz mısın ki yani yar Allah huzuruna varacaksın? Allah huzuruna varacağız yani, döneceğiz. Ne ya? Bu isyan nedir? Bu isyan nedir? Bu gaflet nedir? Soruyorum sana. İstarca düşündüm karşı karşıya oturalım diye. Yani ben senden daha iyi değilim. Sana böyle hitap etmek de ben daha iyi değilim ya. Yani. Allah cümlemizi iyi etsin de iyileme Ey müminler ibadet ve taatınıza sarılınız ve evladı o Allah yoluna teşvik ediniz. Kafir gelirse şimdi hafta size hiç merhamet rahmetim durdum. Demek söyleyin, unuttum söylemeye. İspanya, yine bundan bahsedeceğim bir miktar, bir lokma, aklı olan için kâfi. İspanya 800 sene Müslümanlar elinde kalmışlar. Baktaki Müslümanlar kendi nefislerinin elinden ağzından korumadılar, evladı ayarlarını yetiştirmediler. Allah'a istediği gibi düşman geldi orasını aldı, 800 sene sonra. Ve ahat koştular, düşman kral kafirle, dediler ki biz... Dinimizde serbest olalım, mezheplerimizde evet dediler, mesela mezheple dinde serbest dedi, iş kapta bu ahdı kaldırdı. Müslümanlara karşı derlerine ahdın kıymeti yoktur dedi kafir, ondan sonra Müslümanları kafir, Hristiyan olacaksınız dedi. Namaz ne edildi, abdest ne edildi, kıyafet ne edildi, yazı ne edildi, o devirde o İspanyol Müslümanları da sonra Hristiyan olacaksınız diyor, Birçokları korkuyla Hristiyan oldular, bir kısmı imanlık etmetti fakat kafir bırakmadı ki siz iyi Hristiyan olmadınız, biz sizin ruhunuzu temizleyeceğiz diye bir senede yalnız 285 bin Müslümanı ateşte yaktılar. Bir daha söyleyeyim mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir senede iki yüz bin, bir senede yalnız 285 bin Müslümanı ateşte yaktılar, ruhunuz temizleniyor. Madem Hristiyansınız, Tertemiz arada gidin diye yaktılar Müslümanları ve her sene böyle yaka yaka yaka orada İslam bırakmadılar. Onun düşmanın hiç katiyen merhamet merhameti şefkati yoktur. Vahdetinizi, birliğinizi koruyunuz, birbirinize sahip olunuz ve sarılınız. Hak ve hukuk ve rayediniz. Renge, ırka filan bakma. muhammed Resulullah diye senin kardeşindir. İlla ilahe illallah muhammedullah i Resulullah kardeşindir o. Allah ilan ediyor, ben söylemiyorum. İnne ben müminyumuna Allah da Resulü'ne inanlar, birbirinin kardeşleridir. Bu buzlu, kini, adaveti terkeyle, sarıl birbirine. Sonra, sonra <gülüyor> fayda vermez. Bir zaman gelir, dersin ki bunu Efendi bile söylemişti, dersin ama işten geçmişti artık. O geçti, bir daha gerisi, geri dönmezmiş. Zandekten çıktı diye bak. Silah, yani mermi, kurşun, silah ağzından çıktı, geri dönmez bir daha. Geçti, gitti, silah. Ey müminler istiğfar, tövbe, istiğfar ediniz ve cenab Hakk'a tevhid ediniz ve Allah'a ibadet kılmış, kötülüklerden kaçırınız, birbirini şefkat ve merhamet gösteriniz ve muhabbet gösteriniz. Allah Resulü, Resulullah s.a.v. Hazretlerini her şeyden seviniz ki, ziyade severim ki imanımız kemal eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi hak davet edelim. Onlara Kur'an'ı şeriat-ı ahmediyeyi, ahkân-ı sübhaneyi talim edelim bildiğim kadar, öğrendiğim kadar. Ya Rabbi, senin izahı 20 için işimizi, gücümüzü terk ettik. Senin mescine geldik. Senin haneneye geldik. Boynumuzu büktük, elimizi açtık. Senin kelamından, halinin kelamından, mazlumların halinden, salihlerin ahvalinden haberler verdik. Ya Rabbi, Umar'ın harbeti afet. Buradan boş çevirme. Zahir veren bizi şeriatı kavrayan Ahmedin Batınlarımızı elbari Kur'an ile minevver eyle ya Rabbi. Valla yabillahi aleyhissalamu ehli mehli